Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız geçen hafta. E, izinliydik, özürlüydük. E, Dur, ve e, Evet. E, birdenbire her şey yine çok birikti. E, ama e, bugün e, hukuk dünyamızın gündemindeki en önemli konulardan birini yine e, bu yargı reform strateji belgesinin neler getireceğini konuşacağız. Stüdyoda artık e, konuğumuz demeyeceğim ama çok yakın dostlarımız eski ceza hukuku ...Türk Ceza Hukuku Derneği... ...önceki başkanlarından... ...Avukat Hasan Fehmi Demir... ...ve akademisyen arkadaşımız... ...Avukat Kaan Karcılıoğlu... ...hoş geldiniz arkadaşlar... ...hoş, hoş bulduk... Evet. ...hoş geldiniz... Ee, ...Aynar önce... E, ...bu yargı reform strateji... ...belgisi İlindir. neler getiriyor... ...veyahut da... ...eskiye oranla aslında... ...yeni bir şey getiriyor mu... Bunlardan evet. çok bahsettik aslında şimdi hazır iki tane ceza hukukçusu varken ve hazır bir kanun teklifi varken elimizde ee, Bence e, onun içinde, neler olduğunu onlara soralım. Nasıl değerlendiriyorlar? Çünkü peyder gelecek. Yani belgede bir yığın vaat vardı. Bir kısmı soyuttu. Bir kısmı projelerde ilkelere bağlanmış. Üzerinde hepimizin mutabık kaldığı teknik e, başlıklarda hedeflerdi. E, ama şimdi görüyoruz ki parça parça yasa teklifleri halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Ve e, muhalefet partileri de kendi değerlendirmelerini sunmaya başladılar. Sabah da CHP'nin de bir karşı teklifi olduğunu hazırlığı olduğunu İbrahim Kaboğlu hocamızın başkanlığındaki bir komisyon hazırladığı öneri demeti olduğunu gördük biz bugün şimdi internete düşen bildiğimiz birkaç maddeden ibaret içinde ceza infaz yasasının ceza muhakemesi yasasının, Türk ceza yasasının ağırlıklı olarak değişikliklerini içeren bir paket var ben somut olarak bu paketten arkadaşlarımız ee, hangi bölümü değerlendirmek isterlerse, değerlendirmelerine sunmak isterlerse, kendi önemsedikleri sıraya göre sunum yapmalarını diliyorum. Hanginiz önce söz almak istersiniz? Peki o zaman önce <gülüyor> Kaan Bey'e e, sözü verelim. Ee, akademisyen, söz ar ve akademisyen, akademisyen arkadaşımız çerçeveyi bir bize evet. anlatsın, sonra da konuşmaya devam edelim. Yani, e, aslına bakarsanız akademisyenlik sıfatımdan daha çok ben de avukat olarak tabii. konuşmak istiyorum. Hem avukat hem akademisyen olunca... ...bana göre daha çok makbul zaten. Yani, yani vallahi bilmiyorum. Teori ve pratik birlikte... E, ...şey yapıyor, somutlaşıyor. Kesinlikle. Dışarısı daha güzel her zaman. <gülüyor> ben onu <gülüyor> her zaman söylüyorum. Yani. Hayatın içi belki de. Aynen öyle. Hayatı yaşayınca bu normları yorumlarken... Hı. ...daha farklı bakıyorsunuz her şeye. Hı. Şimdi... E, ...maddelerin üzerinden tek tek geçmek... E, İlerleyen dakikalarda belki bunu yaparız ama belki bir temel amaç ne, e, baktığımız zaman bu metne temel olarak ne gözlemliyoruz? Şu anda adli yargıda çok ciddi bir sıkışma var. E, muhtemelen bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Bunun için e, sürekli olarak zaten yamalı bohçaya dönmüş. Yeni bir mevzuat olmasına rağmen e, defalarca değişikliğe uğradı. Özellikle bu tip usuller. ...mesela kamu davasını açmada takdir yetkisi... ...daha önce neredeyse hiç uygulanmayan bir maddeydi. Ee, anlamı da şu... ...Cumhuriyet Savcısı normal şartlarda... ...ceza muhakemesi kanunumuza göre... ...suçun işlendiği konusunda yeterli şüpheye ulaşırsa... ...o zaman e, iddianame düzenleyip... ...kamu davası açmak da yükümlü. Yani Bunun, buna buna legaliteye... ...uygun davranmak deniliyor herhalde. E, evet yani hani... ...kamu davası açmada işte zorunluluk ikisi... E, maslahat uygulaması olarak küçük diye çok küçük vardı. oranda evet. vardı ee, bunu getirmişlerdi maslahat uygunluk da eski kanunda hiç yoktu evet. ee, en azından benim hatırladığım evet. kadarıyla belki avukatlar hakimler noterlerle ilgili belki. soruşturma ve kovuşturma izinlerinde takdirlerini belki evet. öyle kullanıyorlar yani, ama savcıya tanınmış olan e, hani işte ben evet. tamam burada bir suçun işlendiğini düşünüyorum bununla ilgili elimde delil var hı hı. E, ama evet, yine doğru. de dava açmayı bulmuyorum. Hakkında evet hakkında şahsi dava ve şikayete bağlılık bakımından belki, belki bir esneme vardı. Onun dışında e, bir suç bilgisine erişikleri zaman ve ispat edilebilir bir noktaya <gülüyor> geldiği zaman iddia dava açmak zorundaydılar. Şimdi minik oranda evet. üst sınırı e, bir yılı geçmeyen suçlar bakımından belli diğer başka koşullara da bağlı olarak savcılar kamu davası açmama takdirini kullanabiliyorlardı Aynen. ve bu karar de kesin de itiraz edilemiyordu. Şimdi burada bir takdir marjının genişlediğini mi görüyor Sayın Hocam? Ne evet, oluyor? Yani şöyle işte bir yıl, iki yıl e, oldu. Sınır yükseliyor. Sınır yükseliyor. Üst sınırı iki yıl veya daha süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı diyor. Hiç özel olarak saymadım ama e, kapsam Epeyver bir hayli aslında. genişliyor. Eski şimdi, suç ceza işleri. Eski suç ceza işleri kapsam bir hayli genişliyor ve e, uygulamada çok karşılaşılan suçlar var bunlar arasında. E, şimdi Basit tehdit var. Hı -hı. E, tehdit. 106. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi e, Hı -hı. olan var. İkinci cümlede ona giriyor. E, hakaret, hakaret suçu var. var. E, uygulamada zaten en çok bunlarla karşılaşıyorsunuz. yani mesela mühür bozma. Bu şeyi, tehdit suçunu da işte böyle bir elemek için önce bir uzlaşma şartı evet, getirmişlerdi. Alındı, evet. Ama o, ne yaparsanız yapın çözülmüyor. Yani evet, e, o, o tip suçların yarattığı <gülüyor> yük... Gerçekten e, çözülemiyor. En e, ağır yük o şekilde. Madem uzlaşmıyorsunuz o zaman bir sizi uzlaştırırız. <gülüyor> dava dışı bırakırız mı yapacaklar? Benim gözlemim yapacak her yolu deniyorlar. Yani mesela işte bugün ülkemizde iki kişi birbirine hakaret tehditten dolayı şikayet ederse... E, ...iki kişi hakkında da dava açılıyor. Herkes mahkemenin önüne çıkıyor. E, bilmiyorum bence genel olarak hepimiz e, açısından şöyle bir eksiklik de var. E, hukukçuların... E, farklı çevrelerle de bunları konuşması lazım. Bütün bu normların sosyolojik etkileri de var. Toplumsal barış üzerinde, onun üzerinde, bunun üzerinde. Yani biz kendi çevremizde mesela... E, ...yeni eğilimlerden bir hakaretin suç olmaktan e, çıkarılması... ...veya cezasının adli Hı -hı. para cezasına indirilmesi... ...dünyada böyle bir eğilim var. E, akademik onun, yerine, çok onun yerine giden, iste, isteyen gitsin tazminat, tazminat davası, davası açsın. açsın. Tabii tazminat davası açsın demek de kolay. Çünkü tazminat davası açarken... Harcama yapmanız lazım. Evet. Ee, yani, Alete erişimin oldu ayrı bir yani engel İnsanlar, tabii ki. insanlar için çok önemli şeyler. Ben e, belli bir dönem üniversitede kaldıktan sonra uygulamaya dönünce en çok bunlara dikkat e, etmeye, etmeye başladım. E, bizim için çok kolay sarfedilen sözler vatandaş için çok önemli oluyor. Yani e, işte peşin soruyu peşin harca ödeyemiyor, peşin masal yani, ödeyemiyor. Aynen öyle. Halbuki e, savcılığa gitmek. Belki e, ülkede insanların bu konuda bir takım alışkanlıkları olduğunu çok eskiden gelen. E, Dolayısıyla bu yapılmak istenen değişikliklere ben biraz da bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ceza adaleti sistemiyle algı çok birbiriyle alakalı. Şimdi bu getirilen normlarla ilgili muhtemelen konuşacağız. İşte bu düzenlemeyi böyle yapmışlar. Dolayısıyla kişi hakim önüne çıkmadan hakkında karar verilebilecek, şu olacak, bu olacak, bu da temel bir takım haklara aykırıdır, değildir. Bunları tartışacağız. Ama... E, ...kişiler arasındaki... ...uyuşmazlıkların... E, ...kişiler hiç... ...mahkeme yüzü görmeden... ...sonuçlanması... E, ...ve birdenbire kapınıza... ...bakkaldan gazete gelmiş gibi... ...bir mahkumiyet kararının... ...iliştirilmesi kapının önünde. Aynen öyle. E, belki de yani bu tip suçları... E, ...diğer suçlardan... E, ...biraz farklı düşünmek lazım. Belki biraz bizim bu alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım... Ee, birçok tartışmayı yaparken aklımızda hep ya siyasi özelliği olan suçlar e, oluyor. E, mesela işte terör suçları, propagandadır, odur budur, Onlar cezası vardı. yüksek Onlarla olan suçlar. Artık. Veya işte hani işte hırsızlık, dolandırıcılık gibi daha nitelikli olan eylemler e, geliyor. Kriminal. Kriminal e, vakalar. E, bir de her gün yüzlerce e, karşılaşılan, yani mahallede iki komşu birbiriyle kavga ettiği zaman bunu bir şekilde e, polise yansıttıklarında onlar farkında olmuyor ama bir süreç devam ediyor. Çoğu zaman şunu görüyorsunuz. insanlar e, bir mahkemenin önünde, haklarında bir dava açılmış haldeyken o olayın neyle ilgili olduğunu bile zar zor hatırlıyorlar. Ya şöyle bir olay olmuştu, yaşamış. Üç, sene geçmiş, sene, Üç geçmiş. sene geçmiş, beş sene geçmiş. Ama burada bir de o eylemin mağduru olanın durumu var. E, mesela adliyeye gidip e, ben bir duruşmam varsa otururum önceden duruşma salonunda beklerim. O gün neler oluyor diye izlerim çok da keyifli oluyor ee, yani o eylemin mağduru olanların bakış açısı e, bizim bakış açımızdan farklı yani işte geç vazgeç şikayetten konu kapansın ne uğraşacaksın bir daha geleceksin ama kimisi ben gelmek istiyorum diyor yani ben acı çektim diyor o gün diyor bir yakınımın yanında bir tehdide uğradım bir hakareti uğradım ve e, mesela uyku, günlerce uykuyuymadım aynen öyle insanlar korkuyor komşusuyla yaşadığı olayda Düşünsenize saldırganınızla e, aynı, aynı yerdesiniz ve bu tip şeylerin e, daha ağır suçlara da yol açabilen bir özelliği olduğunu unutmamak lazım. Bugün gündemde e, çok fazla olan işte kadına karşı suçlar, <gülüyor> zayıf olan kişilere karşı suçlar önce buradan başlıyor. Şimdi e, basit hakaret, basit tehdit bunlar günlük hayatta çok karşılaşılan ve medeni insanların da ...işleyebilecekleri türden fiiller... ...yani o anda şekeriniz düşüktür... ...ağzınızdan kötü bir laf ani çıkar... ...hani bir, kararla, çıkar, ani bir kararla yapılabilir... yapılabilir. Yapılıyor ablosu görüyoruz... Evet, çok, ...çok görüyoruz yani... Hı -hı. Hani, ...ve bir daha evvel... E, ...bir hocamızla da yine konuşmuştuk... ...bu şeylerle... ...suçlarla ilgili ve bunlara verilen... ...yaptırımlar... ...bunların işte... Hükmün açıklanması, geri bırakılması, para çevrilmesi durumlarıyla ilgili ve Almanya'da yapılan bir araştırmayı konuşmuştuk. Yani çok basit gibi görünen bu suçlar aslında daha sonra piramidin tepesindeki çok ağır suçların ön hazırlığı olabiliyor. O bakımdan bu basit gibi görünen suçlarla ilgili düzenlenecek yaptırımların dikkatle düşünülmesi gerektiğini söylemişti aksi halde suçların önlenmesine ilişkin bu ceza disiplinlerinin işe yaramayacağını ifade etmişti doğru ben. yani o etkinliği sağlamak mesela hakaretten dolayı açık söyleyeyim yani biri bana hakaret etse hapse girsin istemem ama belki, belki bir yaptırıma uğramasını isteyebilirim bu bir para cezası olabilir bana sorarsanız orada daha önemli olan kişinin bir adli sürecin içinde olduğunu, e, hı hı. toplumsal kurallara aykırı davrandığı için suç olarak tanımlanan bir eylemi gerçekleştirdiği için hesap vermek durumunda olduğunu hissetmesi. Niye yargılanması lazım? Hepsinden daha mı? Toplumsal sözleşme yanımsaması lazım. Aynen. Neyi bozdu? Aynen. Onu öğret, öğrendiği bir süreç olursa muhakeme belki İşe bir yarıyor. anlamı olacak. Şimdi bu değişikliklerde beni en çok e, benim en çok dikkatimi çeken hı hı. artık şunu diyoruz. Senin gelmene de gerek yok. Hı hı. ...biz senin hakkında işte cezanı yolluyoruz. Trafik cezası gibi bir şey oluyor. Hani evet. ne bileyim bir hakimin önüne çıkmak ki... ...uygulamada... E, ...bu tip suçlarla ilgili... ...yargılamaları izlediğiniz zaman... E, ...artık e, iş yoğunluğundan dolayı... ...ben hani kimseyi kötülemek de istemiyorum açık söyleyeyim. Kötülemek ee, değil mi? Realite yani, bu. Önemsen yani, bir Hakimler e, de... Bu eyleme yaptırımı izah ederken sıkılıyorlar artık yani hı hı. bir daha bir daha anlatmak. Çünkü eğitim seviyesi yüksek vatandaşlarda bile hı hı. adli süreçleri anlama konusunda çok ciddi bir problem var. İnsanlara inerek bazı şeyleri izah edebiliyor olmak lazım. Belki ellerine bir kağıt vermek lazım. Bak sen şu anda bununla karşı karşıyasın, bunun sonuçları bu. Bunları net bir şekilde anlatan bunlara kafa yormak daha önemli. Şimdi adliyelerdeki son derece ciddi yığılmayı önlemek için işi evet. bu şekilde pratikleştirelim derken asıl amaç iş yükünün hafifletilmesi, adalet erişim yani, ya da muhakemenin bu eğitimsel yani, yanı biraz güme gidiyor gibi sanki. Süper. Önlenmesi değil yani 1 Mayıs Türk Ceza Kanunu maddesindeki gibi suçların ve suçluluğun önlenmesi değil. Çıkıyor, dosya kapama mahkemeye az eleme yapalım evet. mahkemenin önüne azış gitsin olabildiğince ciddi suçlarla ilgili evet pardon A amaca, da, amaca da ne kadar uygun onu da e, tartışmak lazım hı -hı. şimdi e, bu suçlarla ilgili hızlandırmayı amaçlıyoruz ya hı -hı. E, hani da, dava kamu davasını açmada takdir yetkisi orada erteleme şimdi bir şey hissetmeyen bir kişinin ikinci defa benzer bir eylemi gerçekleştirme ihtimali de artıyor hı hı ee, ...bu defa o kişiyi daha önceden hiç doğru dürüst uyarmadan e, ikinci fiili işlediğinde artık ilk fiilden de sorumlu tutmaya yöneliyorsunuz. Dolayısıyla bu açmayı ertelediğiniz kamu davası muhtemelen daha sonra bir yerde kamu davasına dönüşecek. Ne zaman? Belki üç yıl sonra. Yani o olayla ilgili izler, emareler, hatıralar kaybolduktan sonra e, ve ne bileyim savcının önünde normalde bir mesele olmayan... hani. Karşılıklı hakaret tehditte dosya belli noktaya gelir. Ondan sonra kamu davası haline döner. Mahkemeye gönderilir. E, şimdi o dosya bir yerde bekliyor olacak. Hı -hı. Yükü azaltıyor mu? Arttırıyor mu? Hı -hı. E, çok emin olamıyorum. Yani, evet, evet. Denetim süresinde yani. sıkıntı çıktığı bu, zaman. Bu, bu e, hem ceza kanunda hem ceza usul kanunda yapılacak düzenlemelerle ilgili yeni yargı reformu strateji belgesinde bir, bir adımlardan birisi görünüyor. Bunun dışında ne yani ceza ve ceza usul açısından getirilen yani beklediğimiz, yargı reformu olarak beklediğimiz neler var acaba? Uzlaşmanın kapsamına gene bir şeyler ekleniyor. Alan genişliyor. Onu daha önce dinleyicilerimizle paylaşmıştık zaten. Yani seri muhakeme usulü ve basit yargılama usulü diye iki usul geliyor ki hani burada seri muhakeme usulü basit yargılama usulü terminolojik olarak da... Hani, kelimeler bile <gülüyor> hukuk yargılamasından <gülüyor> muhakeme mi, yargı yargılamasından tanıdığımız şeyler bunlar. Dil birliği yok tamam. yani bir yerde muhakeme tamam. diyor bir yerde yargılama diyor. Ciddi tartışmalar gerçekten. Hani kovuşturma mı soruşturma modeli mi yani bunların ciddi ciddi tartışılması lazım avukatlarla hukuk entelektüel çevrelerle tartışılmadan Birdenbire karşımıza bu çıktı çünkü ilkinde yoktu. Şimdi şu var hakimlik ve savcılıklarda yardımcı gelecek şimdi bunu da tam anlayamıyoruz nasıl uygulanacağını ama belki üçüncü pakette dördüncü pakette hakim yardımcılığı savcı yardımcılığı geldiğinde o zaman bu modellerin uygulanabilirliği belki e, anlaşılır hale gelecek çünkü bir savcının vatandaşlarla bu kadar yakın muhatap olup herkese haklarını hatırlatması herkese uzlaşmanın koşullarını öğretmesi hangi, ha, herkese işte e, zararını tazmin edersen gider özür dilersen şöyle olursa böyle olursa diye bir öğretmen gibi hak e, ödev sorumluluğunu ...kolluk öğretmesi ve bunu denetlemesi... ...bu kadar az sayıdaki savcıdan... ...beklenemez. Belli ki yine sürece... ...kolluk girecek. E kolluk girmeyecekse... ...o zaman anlaşılımdaki bol sayıda... ...savcı yardımcısı almayı planlıyorlar. Yani bunların siz... <gülüyor> uygulanacağını varsayarak Ha iyi niyetli söylüyorum. Hiç inanmıyorum mi? da evet. belki diyorum son cümlelerinde anlarız ki e, başka şeyler var kafalarının e, arkasında. Ha evet bir savcı evet. değil 500 savcıyla bu yapılacakmış. O zaman belki olabilir. Hani çok iyi niyetliyim çünkü Bahri abi her zaman iyimserdir Ben de bugün Bahri abi gibi imsar olmak istiyorum. Masanın kötüsü ben olayım. Hadi bakalım. Evet. Sence seri neler şey, olacak? Ben önce e, yargı reformundan <gülüyor> bahsetmek istiyorum. Ee, bu reform dalgası 2005'te başladı malum. Hepimizin Türk Ceza Kanunu ve yeni dedikleri Ceza Mahkemesi Kanunu ve ona paralelde bir sürü kanunu değiştirdiler. Ee, o dönemde e, yargılamanın Ceza Mahkemesinin e, belli ilkelerinin çok fazla üzerinde düşünülmeden değiştirilmesinin sakıncalarını aklı başında olan insanlar izah etti. Ve e, 2019'a kadar e, e, herhalde Türk Ceza Kanunu hiç değişmemişse e, 40 kez değişmiştir. E, belki maddelerinin e, 3 üzerinden değerlendirirsek 2,9'u değişmiştir. E, Ceza Mahkemesi Kanunu aynı ve o dönemde çok tartışılan bölge adliye mahkemeleri e, isnaf diye bilinen Mahkemelerin de çalışmayacağını iddia eden ciddi hukukçular vardı. Zaten bu özellikle Almanya ve Fransa'dan e, hükümleri alınarak e, düzenlenen, ona özenlenerek e, yapılan bir e, düzenlemeydi. Uzun süre e, yürürlüğe sokulmadı kanunda olmasına rağmen. Fakat ne zaman sokuldu? O halini ilan edildi. E, 2010 anayasa <gülüyor> değişikliğinden sonra kendi yargımız... Yargıtayımızı yaratamayacaksak çünkü o dönem hatırlayalım, grup halinde <gülüyor> e, Fetullahçılar e, yargıtay e, üye sayısının 3'te ikisine yakın bir üyeyle e, yargıtaya geldiler. Bunun yerine, e, Adalet Bakanlığı'nın e, müfettişlerinin teftiş ettiği, yani e, mesleki e, özelliği de zedelenmiş bir e, israf. Mahkemesi düzenlenerek e, arzu edilen hükümlerin çıkması için çaba sarf edildi. Şimdi Türkiye'de ne zaman reform dense kuşkuyla bakmak lazım. Esasında şunun için kuşkuyla bakmak lazım. E, bir kere bir reform olabilmesi için kabul edilmesi gerekir ki e, toplumun çok geniş kesimlerinin düşüncesinin alınması gerekir. Yani üniversiteler, barolar diğer demokratik toplum kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması gerekir. Oysa ki şimdi yargı reformu strateji belgesi gibi süslü bir ismi olan bu henüz yasalaşmamış olan değişiklik taslağı biz biliyoruz ki sadece e, hükümetle e, belki de e, hükümet demek de doğru değil Cumhurbaşkanlığı danışmanlarıyla Türkiye Barolar Birliği başkanının kotardığı bir değişiklik taslağıdır. Şimdi önümde Barolar Birliği'nin başkanının da imzasının olduğu e, bu belgeyle ilgili e, neler getiriyor şeklinde Biz broşür var. Burada aynen şunu söylemiş Sayın Feyzioğlu Mümkün olan en çoğulcu katılımcı yaklaşımda yürütülen bu çalışmaya diye devam ediyor. Bu tümüyle gerçek dışıdır. Ama mümkün olan diyor. Yani, o yani kadar dinleyicilerimizin bunun öncelikle bilmesinde yarar var. Hı hı. Ee, siz az önce değindiniz <gülüyor> e, Sayın Profesör Kaboğlu çağrısıyla e, sadece İyi Parti temsilcisinin katılmadığı ama diğer tüm muhalefet partilerinin, temsilcilerinin katıldığı, e, sivil toplum örgütlerinin katıldığı, işte baro başkanlarının katıldığı e, alternatif bir e, yargı paketi hazırlığı e, sanıyorum bitti. Ekim, Adil yargılanma yani hakkıyla sınırlı. Siyasi partilere evet. gönderilmiş olması evet. gerekirdi. Ee, orada e, Barolar Birliği Başkanı Barolar Birliği'nin baş danışmanı da e, basak, gelmişti toplantıya. Basak. Evet, ben de toplantıdaydım. E, toplantıya başlamadan önce kendisine sorulmasını rica ettim. E, bu geniş katılımdan ne kastettiklerini, e, kimleri dahil ettiklerini. Çünkü o toplantıda bile milletvekillerinde dahi, ee, yasalaştırılması düşünülen metin yoktu. Ee, bu bahsettiğim bundan bir ay önceki bir süreç. Ee, Başlanışman olan bey e, baro başkanlarının bir bölümü gelmişti. İlk toplantıyı yapmıştık dedi. Ee, Ankara Barosu Başkanı da oradaydı. Kendisine e, gittiklerinde e, bu konudan hiç bahsedilmediğini bazı çalışma gruplarının oluşturulmaya çalışıldığını kendi önüne de e hukuk eğitimi kendisini hiç uzmanı olmadığı hukuk eğitimi konusunda bir çalışma yapmasının rica edildiğini söyledi. Kısaca e bu bir e bu belge bir e reform değil. Bu büyük bir e yanıltmadır. E, ...toplumu yanıtmaya dönük... ...bir girişim olarak değerlendiriyorum... ...ayrıca somut olarak hükümlerine gireceğim... ...yani neden böyle söylediğimi de... ...yani somut hükümlerinde de... ...bunu görmek mümkün... ...fakat madem sizin programınızın ismi hukuk güvenliği... Hı hı. E, ...türkiye'deki... ...soruna... E, ...değinmek gerekir... Hı hı. ...hukuk güvenliğini ne sağlar... ...hukuk güvenliğini aslında... ...normatif uygulamanın istikrarı sağlar... ...yani şunu demek istiyorum... Aynı olayla ilgili olarak yargılanan kimse her biri için aynı kararların kendisini tekrar etmesi gerektirir. Türkiye'de öyle midir? Hayır. Adamına göre mahkeme kararlarının olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Bütün toplum biliyor. Türkiye'de kaybedilen esas itibariyle budur. Dolayısıyla normatif uygulamanın istikrarını sağlamadan dünyanın en iyi yasalarını getirseniz. Uygulamada hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Ee, ayrıca çok iyi biliyoruz ki avukatlar olarak, hatta işte e, toplumda sanıyorum e, her üç kişiden iki kişi yargıyla ilişkisi olduğu için e, hukukçu olmayan e, yurttaşlar da çok iyi biliyordur. E, yargılamalarda yazılı olan usuller uygulanmıyor ki, yani mevcut olan usulleri değiştireceksin de iyi bir yargı yaratacaksın. Evet. Bu girişimin amaçlarına e, bizzat somut hükümlerinden hareketle değineceğim. Ben çok fazla yani diğer arkadaşlarımla da konuşsun diye isterseniz burada ara verelim. Eğer sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa devam da edebilirim. Nasıl arzu ederseniz. Bugün siz konuşun istiyoruz. Sonuç olarak siz <gülüyor> yargı reformunun aslında gerçek bir reform olmadığını ve Türkiye'de asıl sorunun kanunların uygulanmaması olduğunu Yerleşik istikrarlı bir uygulama olmadığını, hukuk güvenliği olmadığını söylediniz zaten programımızda. Öyle mi değil mi bunu irdelemeye çalışan bir yaklaşımla dinleyicilerimizle buluşuyor. Dolayısıyla genel durum bu. Şimdi Kaan Bey demin içinde neler var diye saymaya başlamıştı. Ee, kamu davasının açılmasının ertelenmesinde savcının takdir etkisinin alınının genişlediğini görmüştük. Uzlaşmayı söylemeye gerek bile görmediniz. Yani işte bir yıl, iki yıl yani ceza miktarına bağlı olarak daha çok sayıdaki suç bakımından uzlaştırma neydi uzlaştırma? Yani aslında her ikisinde de söylediniz mahkeme önüne çıkmadan uyuşmazlıkların değişik yöntemlerle değişik isimler altında ama yine savcının yönettiği süreçlerde sonuçlandırıldığı bir şey bu konuda ne söylemek istersiniz ondan sonra da diğer değişiklikler neler ona Şimdi, bakalım e, uzlaştırma uygulamada e, bir telefon alıyorsunuz eğer hani süreci özel olarak takip etmiyorsanız bir avukat vasıtasıyla evet. sizi işte avukat bilmem kim diye biri arıyor. Hmm. Bu arada ceza uzlaştırma da hani avukat olmayanlar da arıyor. Maalesef polisler yani. mesela zor kullanma yetkisini taşıyan bir memur uzlaştırmacı olarak atanıyor. Biz uzlaştırırız hanımefendi. Nasıl? Adliye adliye personeli. <gülüyor> kültür, yani hani Bu meselesi. Bunlar kötü şimdi insanlar da bunları duyunca hani bunlar sanki böyle biz onlar kötü insanmış da ondan dolayı karşı çıkıyormuşuz gibi. Bazı şeyler olmaz. Yani ilgili. Ad, adliye personeli uzlaştırmacı olarak atanırsa. Vatandaş evet. e, adliye personelinin o e, işi belli bir talimata göre yaptığını düşünür. düşünür. E, tabii, tabii ki hallettiğini düşünür yani. Hı. hani Adliye personeli olarak arıyorsunuz mesela. Karşı tarafta bir hakaret davasında olmayacak bir e, rakam istemiş. Tazminat istemiş. Şimdi vatandaş evet. diyor ki eyvah diyor ben diyor işte bunu evet. ödemek zorundayım diyor. Yani bunu nasıl anlatabilirsiniz? Evet. Şimdi e, savcının denetiminde, savcının denetimi dediğiniz e, asıl soruşturma savcısı. Daha sonra iddianame haline dönüşecek belgeyi hazırlıyor, uzlaştırma bürosuna yolluyor. Hı hı. Uzlaştırma bürosu zaten soruşturma yapan bir büro olmadığı için teorik olarak mümkün olsa hı hı. da dosyayla ilgili hiçbir işlem yapmıyor. Sadece uzlaştırma sürecinin... Taraflara tebligatlar aynen, yapılıyor, tebligatlar uzlaştırıcı yapılıyor. kişi belirleniyor, avukat olmak zorunda değil. Aynen ve Sonra. uzlaşamıyorlar büyük bir olasılıkla ve dosya tekrar iddianameye bağlı. Ne oluyor? Büyük bir zaman kaybı davalar geç açılıyor. Aynen. Dediğiniz gibi insanlar unutuyorlar hangi konuda uzlaşamadıklarını, <gülüyor> <gülüyor> ulaşmazlığını, ne olduğunu. Da bunun alanını genişletiyor. Ben şunu söylemek istiyorum Sayın Hocam. Bizim savcılarımız polisi yönetemezken şimdi onların çok daha değişik özellikleri olan özneleri... Ve değişik kurumları yönetmesi bekleniyor. Bunun için eğitim, altyapı, para, vizyon gerekmiyor mu? Yani hem erteleme yetkisi genişliyor. Hem uzlaştırmacıları yönetmesi gerekiyor. Hem soruşmaları çok aktif yürütecek. Polisi yönetecek. Düzgün iddianameler yazacak. Duruşmalara katılacak. Duruşmalarda aktif şekli taraf olacak. Delilleri tartışacak. Doğru sorular sormasını sağlayacak. Mahkemenin yürümesini sağlayacak. Biz bu savcılıktan çok şey muyuz? Savcılık oldu mu Türkiye'de? Hiç böyle bir savcılık kurulabildi. Değil mi? Ya da nasıl yani, kurulmalı? Bizim sahibimiz suylet kağıdı da alıyor. Ediyorum, Özel arada, güvenlik şirketiyle anlaşma da yapıyor. Yani adli görevleri kadar kanunda yazmadığı da. halde bir yanda idari, i̇dari. görev yüklenmiş Adalet Bakanlığı'nın şubesi gibi çalışan yapılar. Yani böyle bakıldığı zaman... En önemli sorun sanki burada göz ardı edilen bir taraftan şahlandırılan ama biz uygulamacı olduğumuz için biliyoruz. Onun e, zorluğu göz ardı edilen bir süreç var yani kurum var. İmparatoru olacak diye zaten Zannediyorlar, e, şey ama, başladı. Yani e, bahsettiğiniz 2005'teki reformda aynen. slogan buydu. Evet. Sanki böyle bir slogana ihtiyaçları varmış gibi. E, Unvanının başında cumhuriyet kelimesi geçen savcıları evet. siz soruşturmanın imparatorusunuz dediler. Evet. Atatürk yeterince onları, onları aslında Cumhuriyet savcısı diyerek Bundan daha <gülüyor> büyüktür umman şey <gülüyor> O OEFA kupasını almıştı Fatih Terim'den mülhem O heyecanla mı yaptık yani diyorsun O heyecanla yaptıysak sonra. bilemiyorum yani 2000'den sonra Şimdi e, Ne diyeyim diyorsun? Şöyle, e, Aslında diyecek çok şey var <gülüyor> ee, İnsanların e, Algısını doğru bir hale getiremezseniz Adalet mekanizmasının işlemediğinden Sabah akşam bahsedersiniz güven sarsıldığı zaman herkese tabi. Ben işim icabı yabancı ülkelerden gelen avukatlarla <gülüyor> e, çeşitli şekillerde temas ediyorum. <gülüyor> Bakın bu yargılamanın sonucunda aşağı yukarı böyle bir sonuçla karşılaşabilirsiniz dediğinizde insanlar bunu yadırgamıyorlar. <gülüyor> e, bu suçlardan dolayı hapse girme ihtimali düşüktür, yüksektir dediğiniz zaman insanlar bunu yadırgamıyorlar. Evet. Yadırgadıkları daha çok ...biz hukukçuların hemen hemen hiç konuşmadığı... ...çünkü artık... O kadar ...yansıdığımız, hayır Hı. öngöremediğimiz değil, öngörüyoruz, biliyoruz zaten. <gülüyor> yani öngörüyoruz. E, artık uzlaşma diye bir şey çıktı. Evet. E, seni arayacaklar, aradıkları evet. zaman bize haber ver, uzlaşmayı reddet e, diyoruz. Bakın şimdi e, bir dosyada hem de bir hukuk öğrencisiydi... E, ...uzlaştırma sürecine girmiş Hı. hanım kızımız. Şimdi uzlaştırma sürecinde karşı tarafa bir tutar önermiş... E, bütün bunların hepsi uzlaştırma dosyası olarak bir bütün halinde e, dava dosyasının içine girmiş. Hı hı. Şimdi oysa bir konuda konu karşı tarafa şu ya da bu sebeple para önermek bir şeydir. O davada o meselede suçlu olduğunuzu kabul etmek. Hakimde o etki yaratacaktır. Bir, bir de aslında bir mahkemeye göndermemesi gerekiyordu zaten. Zaten bir de uygulamada... ne diyorduk? Uzlaşmanın temel kuralı ihlal oluyor bir de uzlaşmanın temeli para ödemek değildir e, tazmin ettirmek değildir para değildir orada önemli olan. Ee, zaten şey yani kültürün üretemeden alanını şöyle olsaydı bir yıla kadar olanlarla ya da işte sayılı olanlarla bir kültür üretilseydi ve bunun sosyal geri dönüşümleri olumlu olsaydı mesela İzmir'de proje bazında yürütüldüğü için böyle iddialarda bulunuyorlardı. 2012'de ben de bir projede görev aldım. Gerçekten iki başsavcı vekili büyük bir e, şeyle, insanüstü çabayla e, bir e, projeyi yürüttüler. Ama orada bile nasıl uygulandığını gördüm. İnsanları elişer elişer bir odaya toplayıp uzlaşma üzerine bir uzun nutuk attıktan sonra uzlaşmayı özendirmek ve dosya kapamak ve işte proje içinde belli bir sunuca odaklı rakama erişmekle ilgili bir şeydi. Yani öyle olsaydı, başarılı olsaydı bugün İzmir'de suçların büyük bir kısmında bir azalma ya da adliyenin şükünde azalma olurdu. Araya gerçi o hal Haksızlık etmeyelim. Her şey lereksan oldu belki ama yine de e, proje bazlı yürütülen işlerde bile bir uzlaşma kültürüne eriş ne, erişememişken şimdi bunun alanının daha da genişletilmesiyle karşı karşıyayız. E, şimdi ne demek lazım? bazı üzerinden konuşalım. Ne, gelen üzerinden ne konuşalım. Daha önce olmayan basit yargıları İsterseniz, 250 isterseniz 250. şöyle bir şey yapalım mı? Bir müzik arası verelim. Bu arada zamanımız da azalıyor. Bir kalan, daha gelecekten zaten. Hayır, kalan zamanı ee, nasıl kullanacağız ve neler anlatacağız onu, onu bir konuşalım. Olur mu? Hı hı. Biralar soğuk mu dedim. Dedi ki normal. Peki ya havalar? Vallahi gayet normal. İşler dedim. Gidişler dedim. Hepsi normal.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 Yoksa ben miyim normal? Peki, mi Peki dedim ya Türkiye? Dedi normal. Ya AB diye sordum. Dedi çok normal. Peki ya ABD? Dedi ki normal. Peki dedim ya DGM dedi ki normal Ya o hal o kadar normal normal Peki GAP, ZAP, hasar Key Hepsi normal hmm, Biri anlatsın hemen Nedir bu normal hmm, Canım sıkıldı artık Yoksa ben miyim normal Peki dedim ya medya, rütük, dedim normal Ya reklamlar, rating, vallahi gayet normal Yahu hiç mi ikinci yok dedim, dedi ki normal Peki ya trafik? Katliam? Dedi normal ya susuluk? Kamyon vallaha gayet normal Yine kaybettik dedim, dedi ki normal hmm, Biri anlatsın hemen, nedir bu normal? Yoksa ben miyim normal? Hmm, bir anlatsın hemen. Nedir bu normal? Hmm, canım sıkıldım artık. Yoksa ben miyim normal? radyoda hukuk güvence programını devam ediyoruz. Konuklarımız avukat Hasan Fehmi Doğan. Demir. Demir, e, Demir de var. <gülüyor> Hasan Fehmi. Fehmi Doğan Demir <gülüyor> Doğan. Var. Nereden çıkıyor Hasan var, Fehmi? Var Hasan Doğan şey, da var. yok, yok. <gülüyor> Olsun <gülüyor> o da almış oğlanı. <gülüyor> e, üstelik Şairdir. de yani bu kadar bu kadar yakın arkadaşımızı <gülüyor> evet. Hasan Fehmi Cemir ve e, akademisyen avukat arkadaşımız Kaan Kancıloğlu e, Fehmi Bey bize şimdi e, özellikle e, Türkiye Barolar Birliği'nin de böyle e, çok önemli bir şeyle süslemeyle sunduğu e, bu yargı reformu paketiyle ilgili e, başlıkları bize e, bir özetleyecek sonra da Kaan Bey'le devam edeceğiz ama zaten bugün bunlar bir, bitmeyecek, bitmeyecek. bir devam program edecek. daha e, taahhütle <gülüyor> alacağız arkadaşlarımıza İnşallah, çok severiz evet. ee, ben bıraktığım yerden devam edeyim ee, şunu söylemek isterim aslında siyasetin e, bir şekilde e, kendine yontan yasalar üretmesi e, anlaşılabilir anlayışla karşılanmaya bilinir ama anlaşılabilir bir şey sayılabilir ancak Barolar Birliği'nin e, üstelik de bir ceza hukuku hocası olarak Başkan e, bu taslak metinlerin e, Türkiye'de büyük bir demokratik dönüşümü gerçekleştireceğini söylemesi e, en hafif deyimiyle yakışıksızdır. Daha bir kelime kullanmak istemiyorum. E şöyle, bir bu, bu bastırdıkları broşürde e, en önemli e, birinci maddeye koydukları avukatlara mesleğe, e, avukat hakim mesajcılara savcılara mesleğe giriş sınavı evet. getireceklerini söylüyorlar. Bu konu çok tartışılmıştır aslında. Ama e, şöyle bir şey de akla geliyor. Yani eğer e, hukuk mesleği diye nitelendirdikleri hakim, savcı, avukatlar e, ve noterlerin... Daha nitelikli fakültelerden mezun olması ve önerdikleri sınav sistemi de taslakta Merkez. üniversite sınav sistemi gibi yani işte şu kadar soru sorulacak beş sorudan seç, cevaptan seçmeli şeklinde yapılacak bunu da Yükseköğretim Kurulu yapacak falan ve daha nitelikli hukukcular gelecek hukukta iyi uygulanacak. Bir anlamda da üniversiteyi yeniden sınava evet, tabi tutacağız. Şimdi bunu çok şey dinleyen vardır tabi hukuk adayı öğrenciler de olabilir. Onun yüzden hemen söyleyelim. Tarihi olarak da yanılmıyorsam 2019 Ağustos'una kadar evet. hukuk fakültesine girmiş olan öğrencileri kapsamadığını belirtiyorlar. Ama burada şöyle bir sorun var. Yani yani e, çoktan seçmeli bir sınavla biz biliyoruz ki üniversite sınavlarında da işte lise giriş sınavlarında da bunların bilgiyi ölçmediği esas itibariyle bir sınav sorusu çözme tekniğine dayalı olduğunu dolayısıyla gerçekten nitelikli kişilerin, hukukçuların ayrılmasına hizmet etmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu işin birinci yanı. ikinci yanı öyle bir izlenim veriliyor ki Türkiye'de yargının Çalışmamasının sebebi sanki hukukçu, hakim, savcı, avukatların da çok kaliteli, nitelikli insanlar olmaması mesleki açıdan diye düşünülüyor. Bir kere hemen şunu söylemek lazım. İyi hukukçu, hukuk fakültesinden iyi öğrenci olarak çıkan kişi değildir. Tabii. İyi hukukçu, hukuk dışında yaşam tecrübesi olan, işte onun dışında çokça okuyan, sanatta ilgilenen, müzikle ilgilenen, kişidir. Çünkü hayatı bu, çözümleyebilen. Evet. evet. Çünkü yaptığı, bunu hukuk bilgisiyle de birleştirerekten yaptığı iş. Budur. Hepimiz biliyoruz ki hukuk fakültelerinde sadece hukuk tekniği öğretilir. Bu da önemli bir şeydir. Tabii, Tek, meslek öğretilmiyor ki. çünkü. Orası üniversite. Ancak bu tarz e, hiçbir mantığı olmayan sınav sistemleri getirmek yerine mutlaka e, hukuk fakültelerinin açılmasının e, standart e, geçerli koşullara bağlanmasıyla bunu önlemek gerekir. Ne kadar avukat, evet. hakim, savcı ihtiyacı varsa ülkede o kadar e, üretim yapabilecek, öğrenci mezun edecek. Fakülte yani üniversitelerin, mi? fakültelerin evet. öğretim kadrolarının eksik olması, e, fakültelerde hukuk fakültelerinde okutulacak disiplinlerin doğru belirlenmesi ve bunların hakikaten ciddi bir şekilde uygulanması gibi herhalde evet. değil mi? Konuşmaya başlarken yani, e, önemli olanın e, yasaların eşit ve e, istikrarlı uygulanması olduğunu söyledim. Aslında Türkiye'de reformdan falan çok daha önemli olanın ise e, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yargının e, bağımsız olmasıdır ve tarafsız olmasıdır. Bunu sağlamayan e, hiçbir girişim hı hı. Türkiye'de hukukun demokratik uygulanmasını ta, talep etmiyordur. Aksini söyleyen gerçeği yansıtmıyordur. Bugün hakim ve savcılar kurulunun hakimler savcılar kurulunun e, mevcut e, haliyle e, sürdürülmesini aslında yasalarda istediğiniz kadar değişiklik yapın sürdürülmesinin karşısında Türkiye'de hiçbir zaman eşitlikçi bir e, hukuk uygulamasını sağlayamazsınız. Hatta hatta ben çok açıkça söylemek istiyorum. Hukuk uygulaması bile değil. Yasa uygu, yasa bile uygulanamıyor. Yasa Öyle, uygulaması. hepimiz yok. bunu vatandaşlar dahil olmak üzere hukukçular ve hukukla ilgisi olan herkes bunun böyle olduğunu, hakim savcıların talimat aldıklarını büyük ölçüde politik davalarda ve eğer e, siyasi iktidarın arzularına uygun düşmeyen kararlar verirse ertesi gün başka mahkemelere tayin edildiğini en en ucuz, o gece, o gece. en ucuzu en en hafif Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yapılan davadaki olaylarla e, Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılan e, hüküm belir vermez yargıtay'a gitmesi ki bugün Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili davada malum Yargıtay beraat etmesi gerekirken mahkumiyet kararı e, verilmesini e, eleştirilerek, bozarak göndermiştir. Ama bu kararı veren yargıç bugün yargıtay üyesidir. Evet. Ödül olarak e, yargıtay üyesi yapılmıştır. Yani kısaca e, eğer yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı yoksa yapılabilecek, getirilebilecek hiçbir bütün düzenlemeleri bir çok ciddi yoktur. bir anlamı yok. E, ama e, esas itibariyle Böyle düşünüyorum fakat birkaç metindeki, taslak metindeki değişiklik önerilerine de çok kısa müsaade ederseniz değineyim. Evet. Bu metin neden demokratik değildir? Bu metin neden reform sayılamaz? Şunun için basit olarak kanun hükmündeki kararname, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesiyle mağdur olan, yani idari kararla elinden pasaportu alınan, kamu görevine son verildiği için pasaportu alınan, veya hakkında soruşturma açıldığı için pasaportu alınan kişilere güya bu kanun yeniden e, pasaportlarının iadesini sağlıyor. Ödül verir gibi. Oysa ki demokratik hiçbir ülkede idari bir kararla bir kişinin pasaportu alamazsınız. Bizim ülkemizde de alamazsınız. Çünkü anayasanın 23. maddesi yerleşme ve seyahat özgürlüğüne yöneliktir. Bu e, bunu şimdi güya düzeltiyorlar. Bu da önemli bir ilerleme olarak sunuyorlar. Fakat düzelttiklerinde ne diyorlar? Bakın aynen ok okuyorum. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespitlerin yapı oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya burası önemli. iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle. Şimdi halen bu iltisak deyimini kullanıyorlar. İrtibat deyimini kullanıyorlar. Bunlar hukukta kullanılabilecek kavramlar. ispat değil. Yani ceza, yani hukukta <gülüyor> kullanılır da ceza, ceza hukuk hukukunda hukuk. kullanılamaz bu. İltisak Türk Dil Kurumundan çıkardım. Kavuşma, bitişme, birleşme ne anlatır bu ceza kanunda? Hiçbir şey anlat. Dokunma gibi bir ee, şey. Yani. Evet ve bunları halen bu şekilde değerlendirecekleri e, ki bunu da idarenin çıkaracağı yönetmenlikci Bakan'a bırakıyorlar verilebilir diyor zaten pasaport. Dolayısıyla evet. şunu da evet, vermeyecek. Ya sevmediğimiz insanlara, beğenmediğimiz insanlara biz pasaport vermemeye devam edeceğiz. Anayasayı da ihlal ederek vermemeye devam edeceğiz. Yeşil yani pasaport da öyle. Her avukata, her 15 yıllık avukata değil verilebilir diyor. Dolayısıyla orada da sakıncılı avukatlara evet, da verilmeyecek. Evet. İstanbul Büyükşehir Başkanı önemsediği harika yani diye hiç sundu. Bu kadar söyleyeyim. Ee, bir rüşvet gibi avukatlara, sanki e, yeşil pasaporta avukatların çok fazla ihtiyacı varmış gibi, e, bunu bir müjde olarak verip e, alkışlarla kutladığı e, bu hüküm aslında burada da aynı şey devrim gibi ve devrim gibi sunuluyor. Sunulan yine verilebilir deniyor, yine işte hakkında şu soruşturma açılan bilmem işte güvenlik soruşturmasına bilmem ne olan, yani kolluğun Koldun hakkında sicil verdiği kıdemli avukat da evet. bu pasaportu alamayacaktır. Uslu, uslu durmazsan pasaportu uslu gider. Uslu durmazsan pasaport <gülüyor> gidecek. Ben bitiriyorum. Şu çok önemli. Hakim savcıların bu demokratik metinde en çok neden yakınıyorduk? Hakim ve savcılar mesleğe atanırken e, belirli bir düşünce yapısına sahip olup olmadıkları hatta belirli bir mezhebe dahil olup olmadıklarına dikkat edilerek atandığı yakınması Referanslı var. Ve gerçeği var. var. Hı hı. E, fakat ne yapıyorlar? Bu demokratik metinde sınav getiriyorlar. Daha nitelikli olacak ya hakim savcılar adayları. E, komisyonu genç. Ama mülakat komisyonu yine <gülüyor> e, yürütmeden oluşuyor. Yine siyasetin adamları e, mülakat korusuyorlar. Oysa ki biz biliyoruz ki e, e, e, en yüksek puanı, puanı da alsa al, al. E, işe, işine gelmeyen e, çocukların mülakatta elendiğini Kaç defa şekilde... beşinci sırada Türkiye 5' olan adamları mülakatta hakim savcı yapmalı. E, burada tabi yapmaları gereken aslında Barolar Birliği Başkanı'na bunu hatırlatmak lazım. E, madem ...avukatlık sınavını Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği bir yönetmelikle düzenliyorsunuz... ...o zaman hakimlik savcılık mülakatında da hiç olmazsa baroların temsilcilerinin bulunması gerekir... ...yargının kurucu unsurlarından bir tanesi olarak. Ve son olarak şunu söylemek isterim, hızlı hızlı anlattım... Ee, ...örneğin tutuklulukta geçecek süreyle ilgili bir düzenleme var... Eskiden bu süreler, e, yanılmıyorsam, konuşturma safhasında terör suçlarında 5 yıldı, şimdi... 7 e, yıl oldu, e, 7.145 ile 2 yıl daha uzayabiliyor. Yedi buçuk yıla kadar uzadı, yanılmıyorsam değil mi? yıl daha yedi oldu. Yıl evet. Evet. E, şimdi iki buçuk yıla düşmüş gözüküyor ama terörde mücadele kanunu o maddesi kaldırılmadığına yani göre... Yani 7.145 zaten iki yıllığına ha. demişti, geçici ha. bir şey. O süre zaten bu arada geçmiş olacağı için yani, çok önemli miktar... değil. O hal davaları bitsin diye. E, bu normal koşullarda olumlu bir şey sayılabilir nirdi. Oysa ki ceza e, kanunu çıktığında. E, ceza Mahkemesi Kanunu çıktığında e, Bu süreler çok kısaydı 2 yani yani artı 3 diye aslında 2 idi 2 artı 1 3 olacaktı Ama onu 2 artı 3 yapıp 5 evet. yapmışlardı Şimdi 5 artı 2 7 yaptılar İnanılır gibi Şimdi, değil yani evet, çok Şimdi 2 buçuğa Yani yüzde %50 inmiş ama Ancak burada kilo önemli bir tehlikeye Dikkat çekerek ben konuşmamı bitireyim e, Fazla da işgal etmiş olmayayım Estağfurullah o evet. da şu, evet. Eğer kanuna <gülüyor> bir tutukluluk süresinden bahsediyorsanız ve yazıyorsanız bunu Türk yargısı şöyle anlıyor. Bu kafadan ben bu kadar süre evet, bunu tutabilirim. Bu benim Bu benim hakkım. Bu benim hakkım. Azami normaldir. <gülüyor> e, azami normaldir diyor ve maalesef e, o, o süreler, bu süreyi doldurmak doldurmadan için doldurmadan o süre bir ceza gibi onu doldurmadan da kolay kolay da tahliye etmiyorlar evet, evet. benim kısaca acil edeceğim bu kadar ee, Hakan e, Bey siz seri yargılamayla basit yargılamayla ilgili e, yani sözü almışsınız bütün maddelerin <gülüyor> üzerinden geçmemiz mümkün değil evet tabii bu, da, ki, tabii bu, ki. bu değineceğiniz konuda yargının yükünü azaltmak yargılamadaki <gülüyor> süreyi bu hedef süreyi realize edebilmek için şimdi, getirilen düzenlemeler. Bunlar da ne diyor? Yani aslında daha evvel hukuk yargılamasında bildiğimiz bu kavramlar e, şimdi ceza yargılamasına getirildi. Çok ilginç. Şimdi demin eleştirdim. Yani seri ha, muhakeme çok... Özür Bir şey ama. söyleyebilir miyim? Bu konuda sen de Dostum görüşlerini sen söylersen... Sen de görüşlerini buyur. söylersen çok <gülüyor> memnun olurum. Mesela hakim savcı e, adaylarını alınması konusunda getirilen kriterlerde. E, fizik ve e, zihin olarak Türkiye'nin her tarafında bu mesleği icra edebilecek yeteneğe sahip olmasını mesela bahsediyor. kadınlar olabilecek. Belki. Şimdi e, kadınları yapıyorlar. Çok şükür o kadar ileri gitmediler ama mesela engellilerin hiçbir şekilde hakim savcı yapılmaması konusuna ne dersiniz? Bunu da bu bu demokratik taslakta bu var. Yani. E, engellerden hiç bahsetmiyor. Yani fizik engelli olmayacaksın kesin olarak yargıç savcı olabilmek için. Öyle anlaşılıyor. Bu konuda da Şimdi, görüşlerini söylersen. E, bundan başlayalım. Benim şöyle bir eğilimim var. Bir maddeyi okurken yani sadece o maddeyi değil bütün hukuk düzenini düşünüp e, sonunda da genelde yanıldığım ortaya çıkar. E, <gülüyor> ...Fehmi abi gibiler doğru söylemiş olur. Doğru yani. Evet. Çünkü şöyle... yani ...fizik ve zihin olarak Türkiye'de her yerde... ...görev yapabilecek durumda dediğiniz zaman... ...bunun anlamı... At, e, ata binemiyorsa, ...toparlıyorsa, ha? engelliyorsa... Evet. E, ...ata eşye bilemiyorsa, evet. e, ...kekemeyse. Hadi artık şeyimiz var... E, ...helikopterlerimiz, bilmem nelerimiz Değil var. Tek gözü körse. Tek gözü körse. Halbuki bütün... Ya, ...niye ben bütün hukuku birlikte... ...yorumlayıp bu böyle yorumlanmaz... ...diye düşünüyorum ve yanılıyorum. E, şundan dolayı... Ya, ...bunun... ...anayasaya aykırı söylememe gerek bile yok. Ama hani dinleyiciler için söyleyelim. E artık dünyanın Aynı da geldiği noktada... ...ayrımcılık yasağı ediyor. var. Evet. E, fiziksel engeli olanların... E, ...ve hiçbir makul açıklaması da yok. Yani kekeleyen birinin... ...duruşma hakimliği yapmasında... ...belki bir sıkıntı olabilir ama... ...mesneğe kabulüyle ilgili yani. bir sıkıntı olamaz. Yani e, bir hakimlik teminatı... ...getirilen bir sürü... E, ...faaliyet, işlem var. E, biz sadece... E, Mesela şimdi Zaten şey. çok zaten özellikle Şu andaki uygulamada zaten Hakimler konuşmuyor ki ...yani dinliyorlar... E, ...ara veriyorlar... ...kararı da yazıyorlar bilgisayarlarda ...ve e, avukatlara veriyorlar... ...yani burada... Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. ...önceden şablona konmuş olanlardan... Aynen ...şunu evet. aç, şuradan ha, bunu koy... Kadar. ...falan diye yapıyorlar... ...çok, yani çok evet. sorgucu hakimler de biliyoruz Şimdi, yani... <gülüyor> ha, se, <gülüyor> bakın ben, se, ben, seri muhakeme ve... ...basit yargılama... ...demin hani terim kavram problemi var... ...diye itiraz ettim ama... ...şimdi o... O fikrimi geri alıyorum, görüşümü geri alıyorum. Çünkü şimdi muhakeme demek, muhakeme ile yargı aslında birbirinden farklı iki kavram. Evet. Muhakeme kolektif olarak Daha yapılan geniş, bir faaliyeti ifade evet. eder. Ceza muhakemesi kanununda Hı -hı. muhakeme lafının geçmesi o yüzden çok önemlidir. Hı -hı. Yani e, iddia olacak, savunma olacak. Bunların fikirleri karşı karşıya gelecek ve bir hakim Hı -hı. E, yargı yetkisini kullanarak senteze varacak. Fikmin kollektifliği ilkesi. Aynen. Kendi ilkesi. kafanda bile bir fikri Belki, muhakeme edebilmen için... Olumlu ve olumsuz. Her boyutuyla olayı değerlendirebiliyor de olmak lazım. Ben Bence, derslerde de bunu öğrencilere söylerim. Yani hani önünüze bir olay geldiğinde ne yaparsınız? Önce taraflarını dinlersiniz ona göre karar verirsiniz. Öbür türlüsü doğru sağlıklı bir değerlendirme olmaz derim. Şimdi seri muhakemeyi bir kenara bırakıyorum. Ama basit yargılamada muhakeme yazmamaları en azından şu anlamda doğru olmuş. Burada zaten muhakeme yok. <gülüyor> Yargılamalar. Ben Yok de acaba kırma'yı esas zaten. alıyordu öyle bir ayrım mı yaptı diye mana aramaya çalışıyor. Ha, ha, hayır yani burada muhakemeden <gülüyor> bahsetlemez ki bakın. Valla bu, bu yönünü doğrusu bu iki sözcük arasındaki e, yönünü sadece. Nurullah Kunter'i tanımamalarından kaynaklanan bir e, şey, hata olarak yazmış. görmüştüm ama çok enteresan bir tespit yaptım. Beraber düşünelim, beraber karar verelim. Yani <gülüyor> ikinci fıkrası diyor ki 251. maddedeki bu tasarıdaki e, basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde mahkemece, bu kararı da mahkeme kendi veriyor. E, evet. Ne için veriyor? Üst sınırı iki yıl ve daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda Şimdi bizde verilebilir dendiğinde mahkeme onu verir. Bir defa hep yani bu Biraz masanın etrafındaki herkes bu işi e, yaptığı PMB için. PMB'nin söylediği gibi bu kadar tutuklu kalır diye o illa yatırır. Hmm. O şöyle şekil. diyebiliriz mesela pasaport verilebilir diyorsa vermez. <gülüyor> Ama ceza verilebilir diyorsa verir. <gülüyor> hemen, hemen, hemen onun örneğini de söyleyeyim. Şimdi bizim bizim e, yargı mercilerine hep şöyle bir eleştiri Güvenin getirilir. Avrupa edelim. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyorlar, etmiyorlar. Ben uygulandığını biliyorum tutuklama sürelerinin daha uzun olarak yorumlanması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kanun yolları sürecindeki tutukluluğun tutukluluk süresinden sayılmayacağına ilişkin kararını buldular, çıkardılar. Kesinlikle çıkardı, uyguladılar. Uyguladılar. Evet, Onu orada uyguladılar. Ki. Yani Türkiye konuda uymadığı halde biz de hüküm haksızlık yapmamak ayrımı. lazım. Hani ironi anlaşıldı Yapay. mı bilmiyorum ama. Ama yani bu arada kısıtlamaya geldiği e, zaman bu arada çok güzel Ama Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki yani bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı bizi bağlamaz diyor. Yani yani başkanına aykırı hareket ediyor o açıdan. Bazı şeylerde ısrar etmek lazım. Bağladığını herkes biliyor. O yüzden çok konuşacak bir Peki, şey. Pek tabii. Burada şunu da yani eklemek isterim. Aslında bu yasalardaki hükümlerin önemini azaltmaz. Yani hak arama konusundaki hiç kimsenin gayretini azaltmamalı, şevkini kırmamalıdır. Evet, evet. Çünkü bu yasalarda yazan bütün haklar esasında ciddi mücadelelerle elde edilmiş haklardır. Hiç şüphesiz değerini de ayrıca bilmek gerekir. Evet, bu, belki, bunların önemini azaltmaz. Belki yani. bazen bizim yani. de hani konuşurken insanlarla, vatandaşlarla çok karamsar olmamamız da lazım. İnsanların adalet <gülüyor> konusundaki beklentilerini yıkmamak lazım. gerçek Hocam nasıl gerir, çilik, olabilir? doğru ama. ama yani do şeydir, gerçekçilik evet. doğru da. İkinci e, fıkrada da, okuduğunuzda hiç... size bir iddianame tebliğ olunacak. 15 günde savunmanı yap yoksa hak gıyabında duruşma evet, evet. yapılmaksızın karar verecek deniyorsa nasıl imser olabiliriz yani? Yani ben demin diyalektikten bahsettiniz. Ben o anlamda imser olayım demedim. Hakkınızı arama yani, evet. Hakkınızı aramaktan malde... çekinmeyin çünkü evet. insanlar yılıyorlar. Aynen. Bir avukat Hı -hı. E, hakkını zaten alamıyorsun derse insanlar o zaman hakkını aramıyor. Ben onu demeye çalıştım. Çok hı hı. Şimdi, ben şimdi demeye evet. çalıştım. Aynur Hanım şimdi bugün, ee, bugün az konuşmama rağmen zamanımız hemen hemen doldu. Evet. Yani düşündüğümüz evet. çerçeveyi de tam çizemedik. Terçeğimiz. Ben ama iki, Bek, e, iki cümle söylemek istiyorum. Evet. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer yargılamaları hızlandırmak istiyorlarsa hı. öncelikle e, oyun oynar gibi... Hakimleri 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne hukuk İstanbul'dan hukuk Ankara ceza mahkemesi Ankara'dan e, bak bak bakıyor, İstanbul'u oynatmayacak. Hakimler ben. yerlerini Siz, bilecek. E, Fehmi Bey demin dediniz ya e, yargı bağımsızlığı bu işin Zaten Temineli, yargı bağımsız olduğu zaman coğrafi teminat olduğu Aa, zaman hakimi teminat yazıyor. Ama var deniyor belge Coğrafi medya. teminat gelecek diyor belge. Olmayacağına iddiaya girerim. Ama var yazıyor. Yana, evet. e, 500 tane dosyası olan bir hakimi o mahkemeden alıp yan mahkemeye verdiğiniz zaman tabii. o insanın ruh sağlığını da bozmuş Hayır, olur. Adli sistem de çöküyor. Yani, Dolayısıyla bilen bir hakim başka bir yere güdü haydi sıfırdan. Aynı benim olalım. bir buçuk Bizi yıldır. Bizi uyarıyorlar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> peki, bir de peki. hakim ve savcılık dememek lazım. Bunların iki ayrı meslekler. Tabii, tabii ki. ki. Tamam. Aynı tabii tamam. tabii sonra. Tabii. Ee, gelecek hukuk güvenliği programında belki yine bu kadroyla e, konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Ee, i̇yi günler diliyoruz. hoşça kalın Teşekkür ederiz arkadaşlar misafirlerimiz. Siz teşekkür edersiniz. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel. Açık Radyo Program Destekçisi olun.